yaşamayı, Müslüman olarak hayatımızı ikame edip ve bu şekilde son nefesimizi vermeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala şu karanlıklar batağında şirkin, küfrün, insanlığın tamamen gittiği ve hayvanlardan da aşağı yaşar bir toplumda gönderdiği Resullerle bir ışık açmış ve insanlığın insanca nasıl yaşayacağını kendilerini nasıl koruyacağını ve Allah'ın emir ve nehilerine sarıldığında yaşamlarının ve ahiretlerinin nasıl olacağını bizlere bildirmiş ve müjdelemiştir İnsanoğlu ne zaman ki Allah'tan gelen bu elçileri yalanlamış, öldürmüş sırt dönmüş halpleri kas katı olmuş ve hem dünyalarını kararttığı gibi hem de ahiretlerini karartmıştır. İşte geçen haftaki başladığımız sohbette ancak tevhid ehlinin cennete gireceğini ve ancak tevhid ehlinin hesapsız cennete gireceğini söylemiştik. Ve bununla alakalı yapmış olduğumuz sohbette ki bugün devamı neydi? Bazı şartlar vardı ki tevhid ehli olmanın ve bunun özelliklerini taşımanın, birincisi imam olma, yani önder olma nasıl ki bir insan tevhidi anlatırsa kendisi de aynı zamanda ne yapma yaşama mecburiyetinde kalır. Düşünün gönderilen bütün Resullerin ilk görevi neydi? La ilahe illallah'a davettir ve bu da Resullüğün olmazsa olmazlarındandır. Aslında bu en aşağıdan, en yukarıya kadar, her inanıyorum diyen insanın, Allah tarafından verilmiş olduğu bir görevdir. Yani bizler, yeryüzünde Allah'ın nesiyiz? Halifeleriyiz. İşte bunda imam olma, önder olma ki düşünün, herkes kendi bulunduğu yerde, en azından bir şeyin nesidir? Sorumlusudur. Herkes güttüğünden sorumludur. Devlet başkanı tabiatından, koca karısından, karısı çocuğundan yani hep silsileye baktığımızda herkes aynı zamanda bir yerde nedir? İdarecidir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi her kim bir münker görürse ne yapsın? İzal etsin. Yani imam olma, önde gitme, aynı zamanda da tevhidi hep canlı tutmanın en önde gelenlerindendir ki tevhidin canlı olması, zinde olması ve tamamen hayatımızda olmasıysa hesapsız cennete girmenin nedir? Anahtarı dedik. İkinci zikrettiğimiz neydi? Devamlı itaat. İtaatta kusur olmama. Aynen bunda da vermiş olduğumuz örneklerden birisi neydi? İbrahim Aleyhisselam'da. İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda hem gençliğinde hem bir eş olarak hem çocuğunu kurban etmede hangi meseleye bakarsak bakalım en ufak bir kusur en ufak bir Allah'ın emrini geriye bırakma diye hiçbir şey nedir göremiyoruz. Yani önder olmanın akabinde ne vardı? Sürekli bir itaatkar olma. Düşünün daha genç bir delikanlı putları kırıyor ve onların o kavminin olduğu yerde tek başına olmasına rağmen Hiçbir korku, bir çekinme nedir? Yok. Bunu sen ne kırdın dediklerinde söylediği söz nedir? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun. Kızmıştır, kırmıştır. Neden? Koskoca toplum aklını yitirmiş, hayvanlardan da aşağı olmuş, böyle bir toplumda bu şekilde düşünebilen bir insan var. Bunlar bizim için nedir? Birer örnektir. Yani insan, sürekli itaatkar halde olduğu zaman göz görür, gönül görür, kulak ne yapar? Hakkı işitir. Ama tevhidi kaybettiğinde insan, gözü bir şeyi görüyor. Neyi gördü? İlahım dediği, taptığı fayda ve zarar verecek diye inandığı bir şeyin gözünün önünde kırılıp gittiğini gördüğü halde ne yaptı? Göz onu idrak edemedi. Gönül bunu algılayamadı. Ve hala bunu sen mi kırdın diye krana ne yaptı sordu o ne diyor ona sorun sana buna rağmen o duymaz ki işitmez ki kendini koruyamaz ki ifadesini söylediği halde söylediği sözün ne manaya geldiğini dahi ne yapamadılar yakalayamadılar işte tevhidi kaybetme onların gözü vardır görmez gönülleri vardır önüne set çekmişizdir Kulakları vardır, işitmezleri işte Allah Azze ve Celle böyle bildiriyor. Ama dikkat ederseniz işlenen her günah, daha önceki dersleri hatırlarsanız aynen dedim şu sayfayı göstermiştim. Bir nokta koyun. Bakın burada bir sürü ayet yazılı. Bembeyaz olan bir sayfada o ayetlerin siyah olması, beyaz sayfayı ne yapıyor? Kapa diyor. Günahlar da böyledir. Günahın ilk ele ele, baş, ele aldığımızda küçüğü büyüğü olarak ele alınmaz. İsyan isyandır. Kime karşı işlendiği önemlidir. Çünkü Aleykümselam ve Rahmetullah. Çünkü ilk etapta ufacık bir mesele de olsa kocaman bir mesele de olsa kime karşı isyan edildiği önemli. Düşünün Adem Aleyhisselam'ın hatayla işlemiş olduğu bir hata, bir günah dahi, elinden cennet gibi bir nimetin gitmesine sebep oldu mu? Oldu. Talut ile kıstasına kıssasına baktığımızda, nehirden geçerken, kana kana su içmeleri, cihat gibi bir şeyden, kaçmalarına sebep olduysa, işte tevhit meselesine hep bu günahların büyümesi ve her küçüğün insanı bir büyüğüne doğru gitmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Onun için tevhid ehlinde sürekli bir itaat, sürekli günahtan uzak durma ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. İşte tiksindirtme senin imanı sevdiğinde imanı zıttına gelecek her şeyden tiksinmen gerekiyor. Düşünün şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çarşıdan geçiyor pazar yerinde. Bir keçi de mundar ölmüş ve dişleri gözüküyor. Oradan bir parçasını alarak onlara gösteriyor. Bundan hangisini hoşlanır diyor. Herkes ne yapıyor? İğreniyor. Bu diyor canlı olsaydı, hoşunuza giderdi değil mi diyor. Allah işte yeryüzünde bir sivrisine kadar değer vermez diyor. Eğer verseydi taş taş üzerinde ne yapmazdı? Koymazdı diyor. Öyleyse tevhid ehlinin gözünü dikeceği yer neresiymiş? Cennet ve cennette en son nimet olarak Allah'ın cemali. İşte kardeşlerim, imandaki müşkülatlar tevhide her zaman ne yapar? yansımaya başlar. İnsanın küçük dediği günahlar öyle büyüklerine getirir ki, öyle büyüklerine getirir ki artık o günahı günahlıktan değil de Normal bir alışkanmış gibi insanın huylarına ne yapar? Girmeye başlar. Onun için tevhid ehlinde olması gereken sürekli itaatkar olma. Günahın her türünden uzak durmaya çalışma ve itaati da isyanı da kime yaptığının idrakında olma. İşte hesapsız cennete girmenin karşılığı neymiş? Bu. Çünkü düşünün bizim fıtri olarak Hangi mesele olursa olsun, bir korku, bir sevgi, bir hastalık, bir esirlik, hangi meseleyi ele alırsanız alın, bir kadınla imtihan, bir şundan, bir bundan imtihanı, inanın Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin muhakkak bize örnek, emsallik teşkil edecek bir Resulü gönderdiğini görürsünüz. Onlar da bir kul olarak bunu başarmışlarsa, muhakkak ki bizim için bu nedir? bir örnektir, hüccettir bu bize gelmişse bunun zıttında hareket etme bize muhakkak bir şeyleri ne yapacak? kaybettirecek onların doğrultusunda gitme kazandıracak onun için siz kendinize dikkat edin yoldan çıkan topluluklar size zarar vermeye çalışacak ama asla zarar veremeyecek şimdi zarar vermeye çalışacak ama asla zarar veremeyecek neyimize zarar veremeyecek önce bunun bir tespitini yapmak gerekir şimdi asla zarar veremeyecek deyince insanlar bedene mala eşe çocuğa manasına gelir. hayır kardeşlerim aynen Mayda 67'de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey sunumdur indirdiğime uy ne yap eğer indirdiğimi tebliğ etmezsen indirdiğimi tebliğ et diyor. Risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir bir kavme hidayet edici değildir. diyor. Şimdi indirileni tebliğ etmekle bir Resul görevli miymiş? Görevli. Peki Allah resul Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda aynı zamanda kul değil mi? Kul. Burada her ne kadar ayetin iniş sebebi hususu olsa da itibar umumdur. Çünkü Resul'un ölümüyle bu ayet hükmünü yitirmemiştir. Kıyamete kadar inandım diyen herkese bu ayet nedir? Hüccettir. Aynı zamanda kuldur. Yani Allah Azze ve Celle, ey kulum indirdiğimi anlat diyor. Tebliğ et. Eğer indirdiğimi anlatmazsan kulluğunu dahi ne yapamazsın? Yaşayamazsın sana sesleniyor, bana sesleniyor. Yani tevhid ehliyim dedinli, sen bu görevi otomatikmen yüklenmiş birisin. Bundan intina durmada ne varmış? Korkma. Allah seni korur. Ha, şimdi bakıyorsunuz. Peygamber aleyhisselamı taşlamadılar mı? Canına kast etmediler mi? Dişini kırmadılar mı? Zekeriya Aleyhisselam'ı koyun boğazlar gibi boğazlamadılar mı? Yahya Aleyhisselam'ı boğazlamadılar mı? Birçok peygamberi öldürmediler mi? Peki korunan ne? Korunan? Aynen Mısır vezirinin karısı ne yaptı? Yusuf'u zinaya davet etti. Allah ne diyor? Biz onu koruduk diyor. Biz ona etmesine ne yaptık? Mani olduk. Ne veriyormuş Allah? Senin itaatkar olmana karşılık. Allah da senin dinini koruyor. Sana ihlası veriyor. Ona düşmene ne yapıyor? Mane oluyor. Ama bedene yapılan eziyetlere değil. Ashab-ı Uhdud'u düşünün. O çocuğu düşünün. Ne yapıyor? Kendi ölümünü bile kendisi adama tavsiye ediyor değil mi? Al benim okumu. Bu çocuğun Rabbinin adıyla da Bismillah de oku çek diyor. Kim yapar bunu? Ama tevhid anlaşılmışsa bunu yapar. Onun için kardeşlerim devamlı itaat devamlı itaat kişinin zirveye çıkmasına ve hesapsız cennete ne yapmasına girmesine sebep olur. Üçüncü şartsa kardeşlerim o da nedir? Hanif olmadır. Yani Yüzünü Allah'tan gayrı hiçbir şeye ne yapmama döndürmemedir ki hakikaten bu yakalanması gereken bilinmesi gereken ve hiç akıldan çıkarılmaması gereken meselelerden bir tanesidir. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınır. Yüzünü hanif olarak Allah'a dönme nedir? Ne yaparsan yap hiç kimsenin tartifini beklemeyeceksin. Hangi ibadetini yaparsan yap Allah için yapacaksın. Birine bir şey mi yaptın? Sana dünyanın en kötülüğünü mü yaptı? Ben Allah için yaptım deyip dönüp gideceksin. Düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e bir adam geliyor. Öyle bir çekiyor ki cübbesini boynuna iz oluyor. Dönüyor. Bir şey mi istediğini diyor. Bizim için örnek kim? Allah'ın Resulü. Nü. Allah Resulü ve Vesselam o adama neden sabretti? Mescide gelip devleden adama bırakın işini görsün dedi. Sahabeler ne yaptı? Adamı bundan men etmeye çalıştılar. Bırakın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin dedi. Ve sizinle benim misalim aynen soğuk bir havada haşereler ölmesin diye ateş yakan adamın misaline benzer. Ben sizin kemerinizden tutmuş çekiyorum, siz ki ateşe doğru koşuyorsunuz. Diyorum. Onun için tevhid ehli olma, sürekli itaakkar olma, imam olmanın yanında hep hanif olmayı getirir. Zaten diğer dersleri hatırlarsanız, bir ibadetin kabulünde kaç esas vardı? İki. Birincisi neydi? Neden yaptın? Allah için. Nasıl yaptın? Allah Resulü nasıl yapmışsa ben de öyle yaptım. Her ne kadar bunları öğrensek de zaman, şart, olaylar, vukular, kişinin o anki ruhaniyeti şeytanın da vesvesesiyle Allah'tan beri kalmaya. Hatta sırt dönmeye kadar insanı ne yapabilir? Götürebilir. Aynen ileride getireceğim bu meseleyi. Daha önce sırf kelimeyi tevhidin telaffuzunun şartlarını anlatırken la ilahe illallah'ı izah ederken ne diyorduk? Başı nefi sonu ispatla gider bir kelime tevhid. La ilahe dediğimizde o nefsini hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi devamlı imam olan devamlı itaatkar olan devamlı hanif olan birisi nefsini hevasını ilah edinir mi? Edinmez ama rahat içinde yaşıyorsa, cemaatten uzaksa, tek başınaysa taassup ehliyse anadan babadan veya gördüğü bir ortamdan neyi görmüş ondan gidiyorsa ve belli de bir konuma gelmişse artık iyi onun dediğidir. Münker onun dediğidir. Hiçbir zaman Allah'ın Resulü'nün sözü ne yapmaz? Geçmez. İşte artık nefsin iyi dediği iyiyse İnsanın oturup kendini ne yapması lazım? Bir tartması lazım. Bunun da birçok sinyalleri var dedik riya meselelerinde. Kişinin yaptığı ameller, konuştuğu sözler, birileriyle yaptığı hareketler hep bunların emareleridir. Büyüklenme isteme, millete tepeden bakma veyahut kendi başına kaldığında hiç aklına Allah'ın kitabının gelmemesi, ibadetleri düzgün yapmaması Halk içinde yapması insanın birçok şeye düştüğünde nedir? göstergeleridir. Onun için haniflik, aynen hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenecek o insanlardan birisi kim? de sırf Allah korkusundan gözyaşı döken insan. Hanif olan insan hep ibadetlerinde ne yapar? Allah'ı gözetir gizliliği esas alır ve kendi kimliğinin dahi halk arasında bilinmesini istemez. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne diyor? Ben bile amellerimle cennete ne yapmayacağım? Giremeyeceğim diyor. Ne demek bu? Allah'ın razı olduğu Azze ve Celle'nin ve bize Hatemül Enbiye olarak gönderdiği bir insan dahi bunu söylerse bu ne demek? Demek ki şeytan amellerimizle bizleri ne yapacak? kandırma yoluna gidecek. Öyleyse amellerimize güvenmeyeceğiz. Yani tevhidi yakalayan bir insan aynen o Resullerin hareket ettiği gibi etmek zorunda. Ki hesapsız cennet olsun. Ama bu yakalanmazsa o da nedir? Günahkar olmaya, birçok belaya ve musibete girmeye. İşte imanı anlatırken biz ne dedik? İman şube şube küfür de şube şube. Ebu ne diyor yani diyor şimdi Allah'ın kitabında yazıp duracak bu adam gidecek zina edecek cennete girecek öyle mi diyor evet diyor. hırsızlık yapacak bu da orada olacak okuyacak cennete girecek değil mi evet İşte bu bize Allah'ın rahmetidir kardeşlerim fıtri olarak fıtri olarak yapılan suçlarda Allah'ın rahmeti burada işle demiyor işle demiyor ama işlemişse bu da Allah'ın rahmeti. Ama burada tevhidi anlamadaki dördüncü esas nedir? Şirk koşmama. Şirkin hepsinde ne yapma? Bere olma. Ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Bana diyor dünya dolusu günahla gel. Ben de sana dünya dolusu mağfiretle geleyim. Ama bana şirkle ne yapma? Gelme. Ben seni yarattığım halde bana ne yapma? eş koşma diyor. Onun için kardeşlerim, tevhidi anlama, tevhidi yaşama, ancak Allah'ın kitabını okumakta ve oradaki gönderilen Resulleri tanımaktan geçer. Onlar da bir kuldu. Önce kul olarak ele almaktan geçer. Kiminin ömrü bin sene, kimininki kırk sene. Yani insan olmaları hasebiyle aynen bizden sudur eden hal, hareket Evlenme, çoğalma, yaşama, ticaret, savaş, esir, her türlü hallen ne yaptılar? Hallendiler. Ama buna rağmen imtihanı kazandılar mı? Kazandılar. Buna çok dikkat edelim. Onlar kazanmışsa biz de kazanabiliriz. Düşünün şimdi her ne kadar bir Nuh 950 sene Resul'luk yapması ve Ya Rabbi kavmimin yapmış olduğu hareketlerden osandım bunların helakını istiyorum dediğinde, bunlara bela ver dediğinde, Allah belayı verdi mi? Verdi. Helak etti mi? Etti. İşte tevhid ehlinin yaptığı duada bedduada Allah da böyle makbuldür. Onun için müminin ferasetinden sakınındır. O çünkü Allah'ın gücüyle bakar diyor. Ama bakın Allah mahşerde görmeyi nasip etsin hepimize. Nuh Aleyhisselam bütün insanlar toplanıp kendisine geldiğinde ben Rabbımın huzuruna çıkmayı hayal ederim diyor. Ben kavmimin eziyetine katlanamadım. Onların helakını istedim. Nasıl olur da bugün Rabbim'e gidip de ondan şefaatçi dilerim diyor. Görüyor musunuz buradaki meseleyi? Tevhid ehli burayı düşündüğü gibi orayı da düşünüyor. Burada zinde olduğu gibi orada da zinde. Onun için kardeşlerim tevhid amellere güvenmemeyi ve Allah'tan her anda her meselede her şekilde korkmayı gündeme getiriyor ki bunu yakalamamız gerekiyor. Ama hep korku mu? Değil. Korkunun yanında ümit etme de var. İkisinin arasındayız biz. Çünkü korku duygusuyla sapan harici fırkası olmuş bundaki sertliği gören mürciye tayfesi çıkmış onlar da ümitte batmıştır ehl sünnetse sünnet ise korku ile ümit arasıdır Allah'tan hem korkar hem de ümit ederiz hem severiz hem sığınırız hem de isteriz çünkü bizim gideceğimiz başka kapı başka müracaat edeceğimiz bir yer nedir? yoktur ama tevhidi anlayamayan birisi Rabb'ını hiçbir meselede ne yapamaz? birleyemez en ufak bir korkusu olsa, ya at nalına, ya bir muskaya, ya başka da bir şeylere ne yapar? Sığınma yoluna gider. Çünkü kafası örümcek bağlamış, kafasındaki o Rabbine yönelme meseleleri ne yapmış? Gitmiş. Halbuki başına bir bela, bir musibet gelse, kendi imkanlarıyla veya birilerinin yardımıyla kurtulamayacağını anlasa, var gücüyle, bütün azalarıyla, zerresiyle kime yönelir? Allah'a. O anda Allah'ı görür de, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, onlar diyor nehirde, fırtınaya yakalandıklarında ne yaparlar? Halisane Rablarına dönerler ve Allah'tan yardım isterler. Nereye gidince şirk koşarlar? Karaya. Sanki orada bulan, Orada onu ne yapamayacak? Bulamayacak. Orda yakalayan, orada ne yapamayacak? Yakalayamayacak. Demek ki kardeşlerim, tevhid ehli her halükarda Allah'tan korkan. Şirk ehli ise başına bir bela, bir musibet geldiğinde hatırlayan, o kalktığındaysa sırt çeviren. Aynen biz diyor Adem Ademoğluna bir nimet bahşetsek hemen unutuverir. Ben bunu kendi ilmimle kazandım. Benim kendi kazandığım der diyor. Ama ne zamanki ona bir bela, bir musibet isabet ettirsek, hemen döner. Hemen velveliye başlar diyor. Onu kaldırsak yine unutuverir diyor. Ama müminler öyle mi? Değil. Tevhid ehli öyle mi? Değil. Onların başına bir bela, bir musibet gelse ne der? Biz Allah'tan geldik. Yine ona dönüşleriz. Maldo'nun Mülk donun, güç donun, kuvvet donun, her şey onun. Onu ikrar etmemiz bizden söyleniyor. İnanın böyle bir şey olduğunda bu kelimeleri söylediğinizde kalbinize bir bakın. Allah muhafaza bu sözleri değil de başka bir sözleri söylediğinizde kalbinizi bir tartın. Veyahut bu sözleri söyleyen insanlara şöyle bir bakın. Hal, hareket, düşünme, isyan bazında diyorum. İnanın en yakınınız dahi olsa tanıyamazsınız. İşte tevhid ehliyle olmayanın hali böyle. Onun için kardeşlerim demek ki imam olma tevhidi korumada en büyük esaslardan. Öyleyse Allah'ın dinini davet edin. Davet etmekten sıkıntı varsa, korku varsa bunu bir düşünün. Bu korku sıkıntı ne? Çünkü bu La İlahe illallahın olmazsa olmazlarından olduğuna göre davet yoksa Kelimeyi tevhidde bir göçüklük var. Bunu bir kontrol edelim. Bunu bir kontrol edelim. İkincisi sürekli itaat değil. Yalpa varsa, yalpanın olduğu yerler neler? Kurana bakalım, kapatalım. Çünkü eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah günah işleyecek topluluklar yaratır. Onlar günah işler, tevbe derler. Allah da onların tevbelerini ne yapar? Kabul eder diyor. Bizler, yaratılış icabı, topraktan yaratılmışız, çamura meyilliyiz. Bizde bir nefis var, sürekli kötülüğü emreder. Bizde doğru sözlülük vardır ama, yalana meyilliyiz. Bizde haya vardır ama, her zaman hayasızlığa meyilliyiz. Onun için, insanın sürekli zinde olması, sürekli Rabbına doğru yönelmesi ve bunda da önder olması... İtaatkar olması, hanif olması tevhidin korunmasına sebeptir. İşte tekrar imana şöyle bir girecek olursak, imanı tarif ederken ne diyorduk? Kalp, dil ve azaların tasdiki. Neden artar ve eksilir? Bunu anladınız mı? Fırkayı dalle dediğimiz insanların nasıl ayaklarının kaydığını anlıyor musunuz? Hariciler ne derler? Demin korkuyla saptı dedim. Onlar İman kalpten tasdik, dinlen tasdik, ağzayla tasdik der, ama artma ve eksilmeye inanmaz. İman bir bütündür. Mücüye ne der? Kalp ve dilin ikrarı. Amel onun bekası değildir. Onlar da bu sertliği gördüklerinden burada sapmışlardır. İnkar etme, ne haltın varsa gör. Ama tevhid ehlinin itikadı bu değildir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. Küfür de şube şubedir. Büyüğü vardır, küçüğü vardır. Dinden çıkaranı vardır, çıkarmayanı vardır, karışılmayanı vardır. Kulların arasında müflis meselesinde olduğu gibi. Onun için her ne olursa olsun bu meseleleri yakalama, öğrenme, akla bırakıldığı an aynen mürciye, harici veya kadiyani veya cehmiyenin saptığı gibi insanın ayağı ne yapar? Kayar. Allah bizi vahiyden ayırmasın. Vahiy kaynağından öğrenen ve ona göre boyun eğen nefsine hoş gelse de gelmese de zoruna gitse de gitmese de boyun eğenlerden eylesin. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem kavga eden iki tanesine şuna söyle en çeksin dediğinde sahabe çektim diyerek gittiğini hatırlıyor musunuz? Ne diyor? Kızma Yerilen bir şey mi? Değil. Bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Ama ne diyor? Eud'u çek, abdest al, yerini değiştir, ayaktaysan otur. Bunlar tavsiye edilmiş mi? Sen bunları yaptığında felaha eren birisisin. Bunları yapmadığında şeytan haberi oradan ne yapıyor? Giriyor ve senin amellerini dahi ne yapıyor? Heder ediyor. İşte asıl pehlivan Kimdir diyor? Çıkıp da meydanda birilerini yıkan değil. Kızdığı zaman sinirine hakim olan diyor. Asıl kör nedir diyor? Gözü görmeyen değil. Kalbi kör olandır diyor. Hiç diyor görenle görmeyen bir olur mu derken gözü göreni kastetmiyor. Allah'ı bilenle bilmeyen aynı mıdır diyor. Bakın Bakara suresinde Fıtrattan tevhide çıkan bir ayet var 21-22. Ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Göğü tavan, yeri döşek ve size indirmiş olduğu rahmetiyle türlü türlü yemişler çıkarıyor. Hala bunlardan istifade ederek Rabbinize isyan edeceksiniz diyor. Yani Rab o, yaşatan o, öldüren dirilten o, rızık veren o, sıhhat veren o, e bunları bildiğiniz halde ona sırt mı döneceksiniz? Diyor. Ve şirkin misalini anlatırken, Tirmizi'nin kitabını misalde bulursunuz en yakın. Ne diyor? Sizin bir köleniz olsa deseniz ki işte ev, işte iş, çalış, kazan, burada yat, ücretini getir öde ben seni azat edeyim deseniz diyor. O diyor gösterdiğiniz yerde çalışsa gösterdiğiniz yerde yatsa, ücretini götürüp öbürünü ödese. Bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali otorluyor. Ya. Yani yaşadığımız şu ortamda yaptığımız her hareketin o kadar güzel bir misali ki ki biz kulluğu anlatmaya başladığımızda sırf kelime olarak ne diyorduk? Söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı neymiş? Kulluk. İlah neydi? İbadet edilen her sözde, her işte, her amelde ulanması gereken. İşte her yapmış olduğumuz zıddına harekette aldığımız bir ne var? Mesele var. İşte fıtrata dönük, kullara dönük ve Allah'a dönük olan bu meseleleri çok çok güzel yakalamak gerekiyor. İşte önder olma, itaatkar olma, hanif olma, her şeyden yüz çevirip yüzü Allah'a dönme, hesapsız cennete girmenin meselelerindendir. Düşünün kardeşlerim, bir tevessül meselesini ele aldığımızda tevhidin cüzlerinde geçmiş ümmetlerden 3 kişinin bir mağaraya sığınma meselesini anlattık. Defalarca verdiğimiz misallerden bir tanesi. Nasıl dua ediyorlar? Şimdi, devamlı itaat dedik. Örnek için giriyor. Allah kitabından şirkten sonra bizi sakındırdığını, ne? Anaya, babaya üf bile ne yapma? deme. Birisi ne yapmış? Onu uygulamış. Yani anaya babaya bir itaatı var. Öbürü, kul hakkından uzaktır. Karışmıyorum diyor. Aynen. Bir insan gelir ki diyor, ameli ufku doldurur diyor. Herkes diyor, onun ameline bakar diyor. Ama diyor, hesaba gelinir. Ona zulmetmiş, ona tecavüz etmiş, ona şunu yapmış, ona bunu yapmış. Ve diyor, bütün hayırları verilir. En son diyor, zulüm ettiklerinin sayısı bitmez onların günahları buna yüklenir yüzüstü ne yapar? cehenneme düşer. O da ne yapıyor? Çalıştırdığı bir işçinin ücretini veriyor beğenmiyor adam gidiyor Allah korkusundan çalıştırıyor öyle oluyor ki bir vadi dolusu mal oluyor. Adam geldiğinde şu vadide mal da senin deyince adam ne yapıyor? Kavga geçme diyor. Herkes der değil mi bunu? Vallahi o senin diyor. Adam alıyor gidiyor. Demek ki bu tip insanlar da var. Demek ki yaşanabiliyor bu. Biz de bunu yapabiliriz. Bakın bu duası o kayanın açılmasına sebep oldu mu? Öbürü ne? Kafaya koyuyor. Fıtri suç bakın. Fıtri suç. Yani nefse dönük. Hani Ebu Zer, Allah kitabında yazıp duracak da o bunu görecek zina edecek, cennete girecek diye sorduğu var ya amca kızına gözü koyuyor ve bir erkeğin diyor bir kadından istediğini istedim <gülüyor> ve kıtlık zamanı diyor o diyor benim elime düştü diyor senden şu kadar isterim onu verdim diyor ve bir kadının bir erkeğe ne yapması gerekirse diyor tam diyor geldim Allah'tan kork dedi sırf senin korkundan diyor bundan vazgeçtim bakın bir korku Allah korkusu Allah razı olsun günaha bile etsem, sırf onun korkusuyla geri durma beri durma dahi senin salih amellerinden oluyorsa, şeytan istediği kadar sana vesvese versin hakka dönüyorsan hanifliğini ne yapmıyor, bozmuyor ve duanın da kabul olmasına nedir etkenlerdendir Allah bizi böyle ameller yani hayırlı ameller işleyen devamlı korkan iblis vesvese bile verse Hakk'a dönen ve onun vesvesesini boşa çıkaran sanma kullardan eylesin. Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Yine hanifliği geçen hafta açmıştık. Açarken ne demiştik? Buradaki haniflikten kasıt yönelen ve nimetlere şükreden dedik. Nimetlere şükretmenin de üç tane esasından bahsettik neydi? Birincisi Allah'ın verdiği şu nimeti ikrar etme. İkincisi bu nimeti vereni devamlı anma. Üçüncüsü de devamlı bu nimeti verenin rızasını arama. İşte şükrün altında yatan bunlardır. Eğer birisi bir şeye şükrettiğinde bu üçünü hatırlamazsa hani aynı kaderi anlatırken ne diyorduk? Şu kadere girişi yakalayabilmek için şu dört rükünü ne yapma? bilme gerekir çünkü bu bunun anahtarı dedik yani Allah'ın bilmesi dilemesi yazması ve yaratması bir şeye Allah böyle takdir etti dediğimizde ha, Allah bunu biliyor Allah bunu diledi Allah bunu yazdı Allah bunu yarattı deyince insanın o an sukuneti ne yapar gündeme gelir aynen de nimet meselesinde bunu veren Rabbimiz önce bunu bir bilmen gerekir daha sonra nimeti anman gerekir yani insanlara diyor teşekkür etmeyen Allah'a ne yapmaz şükretmez. Kadınlara baktım diyor cehennemin diyor çoğu kadınlardandı. Kadın ne diyor? Ey Allah'ın Resulü ne oldu ki diyor yani erkeklerden bize niye çünkü sizler nimete nankörlük edersiniz diyor. Eşiniz size dokuz iyilik yapsa bir kemlikte bulunsa ben senden ne gördüm ki? Hiçbir şey görmedim der diyor. İşte bu nimete nankörlük sizin cehenneme ne yaptı? Girmenize sebep oldu diyor. Şimdi düşünün üçüncüsü de şükürde neymiş? Verenin sürekli rızasını arama. Düşünün şimdi iki tane Kur'an'da bildirilen kıssayı ele alalım. Birisini Süleyman Aleyhisselam, birisi de Karun alalım. Süleyman Aleyhisselam eğer yanlış hatırlamıyorsam Nemil suresindeydi İkindi namazı kendisine farz olan birisi o doğru atları çok seven birisi atları sevmekten ikindi namazını ne yapıyor geciktiriyor unutuyor onların hepsini ne yapıyor Allah'a kurban ediyor bunlar beni bunlar beni Allah'ı anmaktan ne yaptı alıkoydu bize inen ayetler ne? siz sevdiklerinizi Allah yoluna infak etmeden gerçekten iman etmiş sayılmazsınız diyor. Bu ayet indiğinde kaç tane sahabenin sadece geçimi olduğu şeyleri gelip de Allah Resuluna bu Allah'ın ve Resulü'nüdür diye vakfettiğini biliyor musunuz? Hiçbir şey kalmadan teker teker okuyun. Hurmalığına gidiyor namaz kılarken bir tane kuşun geliyor gözünün önünde öttüğünü görüyor ona oyalanıyor aklı başına geldiğinde o hurmalığı Allah'tan koydu diye Allah yoluna ne yaptı? Çünkü sevdiği, sevdiğinizi diyor Allah yoluna infak etmedikçe diyor ya hepsini infak etmişler. Fakir mi kalmışlar? Aç mı kalmışlar? Çünkü Allah'a ne verirse birden yedi yüze kadar verileceğini okumuş ve iman etmişler. O gün asrı saadeti oluşturan toplumun ahlakı buydu. Tevhid ehliydi. Ve Allah Azze ve Celle de onlardan razı olduğunu söylüyor. İşte bazı fırkayı dalle dediğimiz kalbi kara, gönlü kara, ahireti arzulamayan, cenneti istemeyen ve iman ettiğini iddia eden bazı toplulukların o sahabeye tağan etmelerinin sebebi onların amellerini çekemediklerindendir. Onların amellerini işleyemediklerindendir. Uzanamadığı bir şeyi muhakkak kötüleyecek ki kendisini öne getirecek. İşte kadınlarım diyor, hangisini seçersen senin. İşte eşim diyor, çocuklarım, işte malım, ortadan böleyim senin diyor. Kabul ediyor mu bir sahabe? Allah malını, ehlini, eşini sana hayırlı kılsın. Sen bana çarşının yolunu göster diyor. İşte tevhid ehlinin, tevhid ehlinin itaatı sürekli olduğu zaman, hanif olduğu zaman, ve yüzünü devamlı Allah'a döndüğü zaman elde edeceği vasıflar bunlar. Ve çok karakterli insanlar oluyor. İşte onun için siz tevhid ehli olduğunuz zaman siz yeryüzünde tek başına bile olsanız siz bir ümmetsiniz, siz bir milletsiniz. Diyor. Demek ki karakterli olan birisine hiç kimse ne yapamıyor? Zarar veremiyor. Aynen fitnelerin kalbe zuhur etme hadisine ele alın şimdi tevhid bazında. Hangi kalp içmezse cilalı taş gibi olur diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz? Zarar veremez. Bekar karıyı düşünürse, tüccar malı düşünürse, bilmem şu şunu düşünürse Allah'ı düşünecek zaman bulamazsınız. Bulamazsınız. Ama hesabı düşünürseniz, Allah'ı düşünürseniz, Onları da düşünecek vakit bulursunuz. Yani asıl düşünülmesi gereken, asıl değer verilmesi gereken yeri yakalarsanız çok karakterli insanlar olursunuz. Ve o itaatınız sizi öyle bir yere getirir ki, bütün insanlar size düşman dahi olsa, hepsi size zarar vermeye çalışsa, Allah istemedikçe olur mu? Bütün dünyayı arzuladınız, her şey sizin olsun dediniz. Allah size nasip etmedi ki o size gelir mi? İşte bunları güzel güzel yakalama ancak tevhid ehlidir. Tevhid ehli gözünün gördüğünü yalanlar kulağının işittiğine iman eder. Tevhid ehli Allah'ın emirlerinde kayıtsız, şartsız, sıkıntısız tasdik eder. Tevhid ehli sabırlıdır. Ücretini her zaman ne yapar? Allah'tan ister. Hiç kimseden bir şey ne yapmaz? istemez. Tevhid ehli kendi eşi, çocukları dahi Allah'a isyan etse Ya Rabbi bu benim oğlum dediğinde, Ey Nuh o kafirler guruhundan dediğinde titreyip Ya Rabbi nefsimi uydum and olsun ki yoldan çıkmışlardan oldum. Eğer sen beni affetmezsen ben helak olurum diyenlerden olur tevhid ehli. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah'ın verdiği bu nimetleri hakkıyla anlayanlardan eylesin. İşte sizin için diyor kadın, mal, çocuk, çocuk fitnedir diyor ya imtihan aracı. İşte bu nimeti düzgün anlarsak imtihan hakkıyla gezinir. Fitnelikten çıkar ahirette ne olur? Bizim için hayırlı olur. Düşünün şimdi kişi öldüğünde diyor üç şey diyor. Müstesna amel defteri kapanır. Hangisi bunlar? Salih evlat var mı? Peki fitne var mı? Var öbürü ne? mal, mal da çocuk da bizim için fitne değil miydi? kazanan için değil işte tevhid ehli ise o kabre girdiğinde hala defterin açık hala defterin açık ama imtihanı kaybetmişsen sana bir fitne ve sen orada hesabını verirsin mahşerde de kaçarsın ama o imtihanı kazanmışsan şükrünü eda etmişsen Allah'ın emrini yerine getirmişsen, kul diyor kabre günah yüküyle girer, ama mahşere elini kolunu sallayarak gider diyor. Demek ki burada tevhidi değil, fıtri olarak bizim birçok müşkülatımız ne yapacak? Olacak. Düşünün şimdi, abdest almayı izah ederken, tekrar amele dönelim, İslam'a dönelim, layıkıyla abdest alan birisinden, eliyle işlemiş olduğu günahlar dökülüyor mu? Burunda, ağızda, her şeyde namaza tertemiz geliyor. Tertemiz. Allah bizi onlardan kılsın. Bu da gösteriyor ki abdest aldığımızda bunlar dökülüyorsa biz çok günaha meyilli insanlarız. Ama buradaki günahlar fıtri boyuttaki günahlar tevhidi boyuta ne yapmayacak? Çıkmayacak. Mesela düşünün bir adam diyor karısını dövüyorsa ona niye dövdüğünü ne yapmayın? Sormayın diyor. Kadın dövmek emredilen bir şey mi? Değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde dahi bizi hayra davet etmiyor mu? Allah adına aldığınızda hayırla davranın demiyor mu? Diyor. Ama buna rağmen yapana yavur mu diyor? Değil. Onun için kişinin birçok işlemiş olduğu küçük dediğimiz günahlar vardır. Ama tevhid ehli küçüğünden de büyüğünden de ne yapar? sakınır. Sakındıkça ne yapar? Yükselir. Ve işte iman şube şubedir hadisine geldiğimizde en üstünü neydi? La ilahe illallah. Şimdi anlıyor musunuz? En ednası ne? Yoldan insanlara eziyet veren bir münkeri izale etme. Onu kaldırma. İşte küçüğüne güç yetiştiremeyen yukarılara gidemiyoruz. Her ne kadar kardeşlerim iman şube şubede olsa haya imandan şube hayasızlık küfürden bir şube. Ha haya gittiyse onda diyor İslam'ın eserinde göremezsin diyor. Gavur mu diyor? Demiyor. Kalbinde hardal tanesi iman da olsa cennete ne yapacak? Girecek ama tevhid ehliyse girecek. Şirk koşmuşsa amelleri dünyalar dolu dahi olsa onun amelleri ne yapmayacak? mahbul olmayacak. Onun için Allah bizi kitabında küçük demeden, büyük demeden her meseleyle uyardığı gibi bizlere bu meseleleri anlayacak, önderleri de ne yapmış? Göndermiş aynen İbrahim gibi. Ve İbrahim aleyhisselamdan anlatırken o asla müşriklerden neydi? Değildi diyor. Kardeşlerim her ne kadar peygamberlerden anlatsa da Allah azze ve celle Aynı zamanda tevhid ehlinin bir mümin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an'da da müminlerin ne yapıyor? Vasıflarını bildiriyor. Müminin biz tarifini yaparken ne diyoruz? İman eden, imanın gereği amel eden. Kalbi sıkıntısız tasdik eden, dili sıkıntısız ikrar eden, azalarda hiç sıkıntısız yerine nedir? Getiren. Aynen Kur'an'da bildirilen o insanlar gibi, ve aynen o Allah'ın kitabında razı oldum dediği sahabeler gibi. Peki bu müminlerin vasıfları nelermiş? Gelin bir bakalım. Mesela müminin suresi var hiç okudunuz mu? Müminin suresi var hiç okudunuz mu? Fatır suresi var, Bakara suresi var. Özellikleri çok güzel anlatan. Bakın birer birer bu sohbetten sonra bir okuyun. Tane tane de ok o müminlerin vasıflarıyla bir vasıflanalım en azından neymiş bir öğrenelim bizde var mı yok mu o zaman bir bakalım çünkü birine gidip de ben neredeyim diye sorsan onun ilmi neyse sana o kadar diyecek ama Kur'an kantarına çıksan ibre neyse şaşmaz orada 60 kiloysan sana ne yapacak 60 kilo olduğunu gösterecek gramına kadar bakın ne diyor Allah Azze ve Celle Rablarının korkusundan titreyenler Rablarının ayetlerine iman edenler Rablarına şık koşmayanlar Rablarına dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler işte iyilik konusunda yarış edenler ve önde geçenler bunlardır diyor mümininde. onlar sadece Allah'tan korkarlar Allah Azze ve Celle'nin başlarına bir şey getirmesinden endişe duyanlar. Demek ki kardeşlerim, birincisi bizde tevhid ehlinde olması gereken neymiş? Rab'tan korku. Ve korkuyla ne yapma? Titreme. Düşünün şimdi korkuyu tattığımız bir noktaya gidelim. En çok korktuğumuz zamanlar. Neden korkarız? Kalp çarpıntı duyar, çekiniriz, ürkeriz değil mi? Ayette ne diyor? titreme. Allah aşkına hepimiz şu kalplerimizi bir kontrol edelim. Allah korkusundan şu kalpler titriyor mu, titremiyor mu? Titremiyorsa bir düşünelim. Allah o müminlerin Allah korkusundan kalpleri ne yapar? Titrer diyor. Korktuğumuz anları çünkü fıtri bir şeydir bu. Her ne kadar o duyguyu yaşıyorsak ki tarif etmeye gerek yok. Kalp çünkü çarpıntı duyar, vücut dengesini bozar, renk gider, gözler bir acayip bakmaya başlar, kaçma vesaire. Her neyse, korktuğun şey neyse. Kurtulmaya çalışırsın. Peki Allah'tan kurtulacak, kaçacak bir yer var mı? Bakın ile alakalı o müthiş tebeyi anlatan, Ka'ab bin Malik olayını okuduk değil mi? yüzünün diyor, bütün genişliğine rağmen onlara ne oldu? Dar İman ehline günah dar gelir. Ne yaptılar? Tövbe ettiler. Allah da onların tövbelerini ne yaptı? Kabul etti. Diyor. Ne diyor kalp? Ben diyor yalan söylesem muhakkak diyor. Allah ona vahiy indirip benim yalancılığımı ne yapacak? Bildirecek. Bırakın Resul söylemediğini ahirette çıkmayacak mı? Çıkacak. Öyleyse tevhid ehli hiçbir zaman ne dünyada ne de ahirette kendini ne yapmayacak? Küçük düşürmeyecek. Onun için kınayıcının kınamasından korkmayın Allah'tan korkun diyor. Demek ki Allah'ın emir ve nehirlerini yaşadığın gibi yaşatmaya da çalışma mecburiyetindesin. Korkunun tevhid üzerindeki hakimiyeti işte bu derece büyüktür kardeşlerim. İşte Allah korkusundan titreyen o kalpleri Rabbim bizlere geri ihsan etsin. İşte bu olmadı mı? Hiçbir şey olmaz. Şirkten de beri kalma olmaz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde en az üç kere ne diyor? Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmakta yine sana sığınırım diyor. Dua burada neymiş? Tevhidin özünde. Her halükarda Allah'a sığınmak gerekiyor. Demek ki kardeşlerim mümin kendisinden ihsan ve Allah'tan korkma. Bunun zıttı nedir? Münafıkta ne vardır? Kendisinde kötülük ve güvensizlik bulunandır. Her zaman münafık, pimpirikli ve bu yüzden de iki tarafa da ne yapar? Yar olmaya çalışır. İkisine de yar ne yapmaz? Olmaz. Ve mahşer yerinde de hüsrana uğrayıp yüzüstü cehenneme girenlerden olur. Müminlere bak, onları bir şeyle korkuttuklarında Allah bize yeter der ve bu onların imanını artırır. Münafıklarsa Allah'ın emrini gördüklerinde ne yapar? Ölüm korkusuyla diyor sana baktıklarını görürsün diyor. Sizinle bir yere gelseler diyor, muhakkak fitne çıkarırlar diyor. Ve muhakkak onlara da kulak verenler çıkar diyor. Eğer diyor başınıza diyor bir hayır gelse, işte biz de gelecektik ama işte şunlardan gelemedik. Eğer diyor başınıza bir felaket gelse ne derler? Ve size dedik, eğer yapmasaydınız bu da başınıza ne yapmazdı? Gelmezdi derler diyor. Allah bizi münafıklığın, fıskın her türlü huyundan, ahlakından uzaklaşsın kardeşlerim her halükarda tevhidi anlayan, müminin özelliklerini yakalayanlardan eylesin. Ne diyor? Vermeleri gerekeni verenler, iyilikte yarışanlar diyor. Kardeşlerim, Allah bizi her halükarda denemiş ve deneyecek. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarıldığı vakasını şöyle dikkatli okudunuz mu? Cennet artık neyin bedeli? Malınızın ve canınızın bedeli. Sizin diyor dünyalık bütün şeylerin hakimiyeti olmaktansa yani mal varlığındansa gece kalkıp iki rekat kılmış olduğunuz nafile namaz Allah indinde nedir? Daha hayırlıdır diyor. Düşünün müminin özelliklerinden hem yer hem de yedirir. Yedirme rastgele yedirme değil. Bunu güzel yakalamak gerekir. İbrahim aleyhisselam'ı Allah kitabında ne diyor? Hanif olarak bildiriyor. Kendisine gelen o elçiler Lut kavmine giderken hangi kılıkta geldi? İnsan kılığında. Hemen gidip bir hayvan kesip de önlerine pişirip getirdi mi? Allah bizlere böyle ahlaklı olmayı nasip etsin. Tanımadığı bir insana en güzel nimetleri ne yapıyor? İkram ediyor. İşte hem yiyip hem yedirme tanıdığına tanımadığına yedirin içirin buradan gelir. Bu peygamberlerin sünnetidir. Müminlerin de özellikleridir. Allah bu hasletleri yakalamayı nasip etsin. Ondan sonra müminlerin alametlerine gidiyoruz. Onlar Rab'larının ayetlerine iman ederler. Yani hiçbir sıkıntı duymaz. Bugün iman ettiğini söylediği halde ben nesih mensuhu kabul etmiyorum. Yani Allah şurada bir şey diyecek de şurada unutacak mı? Bu nasıl bir söz Allah çıkmaya? sana mı danışacak Allah yani sana mı soracak istediğini indirir istediği emri koyar arkadaş sana mı danışacak yani? ve ayetin devamına bakarsanız Rabbinin her şeyi yapmaya muhtedir olduğunu bilmez misin diyor öbürü ne diyor ben diyor şuna inanmam işte diyor şu gün ölenle kıyametin koptuğu gün aynı mı ben bunu kabul etmem diyor bu diyor Kur'an'da geçmiyorsa ben bu sözü almam diyor e şimdi Allah kitabında Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek kadın ve müminin bunda seçme hakkı yoktur demiyor mu e sen kim oluyorsun ki konuşuyor? yemek mi yapıyoruz bir adam duvar mı örüyorsun bu Allah'ın bize bildirdiği bir emir ya kabul edersin ya da gavur olduğunu söylersin. Bu kadar basit. Ama hakkıyla iman edemeyen insanların Allah'ın ayetinde sıkıntılar olduğunu görürsünüz. İşte insanlardan istenen iman ve salih amel bu yüzden işte. Sadece iman yeterli olsaydı ben kabul ettim, tasdik ettim deme yeterli olsaydı hiçbir tane gavur olmazdı ki. İşte ikrar ve akabinde amele zorlaması ve bunun devamlı seyir halinde olması ve şube şube olması ve tevhid boyutu, iman boyutu olması kişilerin de ama Müslüman, ama Mümin, ama Fasık, ama Facir, ama Müşrik, ama Kafir olduğunun ortaya çıkmasına sebeptir. Onun için kardeşlerim, Müminlerin özellikleri güzel yakalanmalı aynen mahremlerini korurlar diyor. Yani ızlarına da nedir? Sahiptirler. Helal da belli, haram da belli. Bakın şimdi ne neyi bağlantı kuruyorsunuz? Bu ikisine dikkat eden neyini korur? Dinini ve ızını korur. Peki müminin alameti neydi? Onlar ızlarını da korur. Demek ki mümin helala ve harama çok dikkat eder. Helal ve harama dikkat eden aynı zamanda mahremine de ne yapmış oluyor? Dikkat etmiş oluyor. Peki, inandım diyen insanlar ne yapar? Giy şu çarşafı diyor. Giy şu eldiveni peçeyi. Giyer mi o kadın? E, din yok, iman yok, helal yok, haram yok, getirmiş önüne koymuş, giy diyor. E sen Allah'a itaat etmiyorsun ki sana itaat ediciler sana itaat etsin. Onun için emir ve nehirlerde neyle neyi kaybetmişsen orada arayacaksın orada düzeldi mi bu otomatikmen düzelir çünkü erkeğin kadın üzerindeki hakkı olduğu gibi kadının erkek üzerinde hakkı var nedir onun iyaşesini kazanıp üstüne başına bakmakla mükellef kim sensin sen ona haramı getirir yedirirsen helala harama dikkat etmezsen o sana itaat eder mi sen bozmuşsun öldürsen de gene itiraz eder ama helal ve harama dikkat ettiğinde hiç uğraşmana da gerek kalmaz Ha olacak olur seçimini yapmıştır olur o ayrı bir şey ama sen dinin emrini uymaz zorundasın onun için mahremlerini koruma yine senin fıtri bazda helal ve harama dikkat etmenden kaynaklanır yine kardeşlerim onlar Rablarına şirk koşmazlar yani ibadetlerinde ne sevgide ne korkuda ne adakta yani çocuğu olmuyordur bir adamın ortamında getirdiği müşkülatla şirke koşturabilirler nasıl ki Adem aleyhisselam ağaca havaannemizin vesilesiyle çünkü iblis ona yaklaştı onunla kandırdıysa şeytan insana her yerden ne yapar musallat olabilir Allah bizi onun şerinden korusun ona benzer insanların da şerinden korusun işte hava hata etmeseydi Adem'in kızlarına da bugün o verilmeyecekti diyor. Bugün havana e, kadınlara verilen o eziyet hayiz dediğimiz hava annemizin işlemiş olduğu hatadandır. İsrail oğullar olmasaydı et kokmayacaktı diyor. Allah'tan bir yemek istiyorlar Allah onlara indirdiğinde bunu yalnız almayacaksınız diyor. Ha bu neden onu gidince Allah'a sorarsınız. Vallahi ancağma öyle istemiş öyle olmuş. Ama onlar bu hatayı etmeselerdi bugün bunlar ne yapmayacaktı? Olmayacaktı. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine kardeşlerim birçok olaylar vardır ki bunları da güzel yakalamak gerekir. Mesela Rad suresinde gök gürlemesi ile melekler de korkularından onu tesbih ederler. Onlar pek kuvvetli olan Allah hakkında çekişirken o yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini yapar işte kardeşlerim bu ayet kemal anlamındaki tevhidin hakikatini gündeme getirir düşünün gökteki melekler bile Allah korkusundan Rabbimizi tesbih ediyorsa ve kimi rükü kimi kıyam kimi secde halindeyse bizler ne oluyoruz Allah aşkına Allah korkusundan onlar huşu içindeyse, bizler nasıl olur da Allah hakkında bugün çekişebiliriz? Düşünün, Allah'ın bu kadar verdiği nimetler karşısında, insanın ona sürekli şükretmesi gerekmez mi? Neden gafiliz? Bunun yollarını ne yapalım? Bir araştıralım. Ama tevhid ehli hiçbir zaman nedir? Gafil değildir ve Allah'a yönelendir. İşte tevhid ehli hesapsız cennete girer derken buradaki kasıt sürekli bunlara itaat edenlerdir. Ama müjdeleyin babı yok mudur? Vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte benim ümmetimden şu kadar kişi hesapsız cennete girecek diyor mu? Diyor. Hemen hukka ne diyor? Allahım? Ey Allah'ın Resulü dua et de Rabbim beni onlardan kılsın. Diyor. Sen onlardan söyle Hemen biri kalkıyor, o aşa seni geçti diyor. Allah bizi de hesapsız cennete girenlerden eylesin. O amelleri işleyen samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, düşünün, bir misal daha vereyim. Vaktinizi fazla almayın. Biliyor musunuz diyor, bugün bazılarınız diyor, mümin olarak sabahladı, bazılarınız kafir olarak akşamladı. Kafir olarak akşamlayıp, mümin olarak ne yaptı? Sabahladı diyor. Bu vakayı hatırlıyor musunuz? Bunlar inanan insanlar. Kim diyor şu yıldızın yüzünden yağmur yağdı veya falanın ölümüyle şu oldu derse, demişse onu oldu diyor? Kafir olarak sabahladı diyor. Ve mümin olarak akşamladı. Kim de diyor bu Allah'ın izniyle yağdı demişse bakın bir düşünce olan bir olayın Allah'tan gayrısına yüklenmesi Kişinin ayağının ne yapmasına? Kaymasına sebep oluyor. Onun için tevhidi yakalama her halükarda Allah'tan korkmayı gerektirir. Bir anlatılan rivayette İbrahim'in ölümüyle güneş tutuluyor. Öldüğü zamana dek geliyor. Ve yağmur yağıyor. Bir yıldız kayıyor. Bazılarda ne diyor? İşte diyor onun ölümüyle şöyle oldu. Böyle oldu. İşte Allah Resul'da ne diyor biliyor musunuz? Rabbiniz ne buyurdu diyor. Demek ki kardeşlerim Allah'ın gücünü, kudretini, kuvvetini gereği gibi takdir etme ve Allah'a bağlı kalma, kişinin kalbiyle Allah'ın isim ve sıfatlarında ona hiçbir şey ortak koşmama kişinin tevhidi yakalamasına ve hesapsız cennete girmesine sebep oluyor. Allah anlattıklarımızla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Cehaletimizi gidersin. Rahmetiyle bizleri yargılasın, bizlere acısın. Tekrar hayra dönmeyi, hayır işlemeyi ve hayırdan ayrılmamayı hepimize nasip etsin. Aneke Allahümme ve buhamdike, ve la ilahe illa enti estağfuratı ve etubileyim elhamdülillahi sormak istediğiniz bir şey